Hepinize hayırlı mübarek geceler diliyorum. Hayırlı dersler diliyorum. Yüce Rabbimiz her türlü hayırda sizleri, bizleri ve bütün müminleri muvaffak eylesin. Ve bizleri hayır yollarında kapılar, şer yollarında da engeller eylesin inşallah. Bugün yine soru cevap şeklinde konuştuk. Dersimize devam edeceğiz. Musa kardeşimizin sormuş olduğu önemli bir soru var. Ekranda siz de görüyorsunuz. Bu soruyla ilgili özellikle e, İbn-i Rahmetullahi Aleyhin El Cevab-ül Bahir Lizuvvar-ül Makabir Lizuvvar-ül Makabir adlı eserinden bu konuyla ilgili kendisine sorulan soruya nasıl cevap verdiğiyle ilgili gelen bilgileri, aktarılan bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. <gülüyor> Tabi bu eser aşağı yukarı 100 sayfa. O dileyen kardeşlerimiz bilmiyorum Türkçesi yok var mı yok mu ama Arapça olarak var. El Cevabul Bahir. Luzuvar il maqabir. Ee, yine İbn Teymiye'nin başka bir eseri daha var bu konuyla ilgili. O da bu eserleri ben şöyle hani kamerayı da tutmak istiyorum e, görülsün diye şöyle bir eser bulabilen kardeşlerimiz oradan istifade ederler okurlar. Yine ziyaret ul ''Vel İstincadu Bil mahbur adlı bir eser daha var. Bu da İbn-i Teymiye rahmetullah aleyhin. Onu da bu şekilde kameraya gösteriyorum. Tabi sizler buradan göremiyorsunuz ama inşallah e, DailyMation'da veya YouTube açılırsa oradan izleyebilirsiniz ama şu anda DailyMation diye bir siteye bunları o da YouTube gibi bir site oraya koyuyoruz. E, kardeşlerimizin de yardımıyla, desteğiyle. Şimdi ee, soru şöyle ekranda gördüğünüz gibi kabirlerin kenarına duvar yapmak veya üstlerine örtü, tavan, kubbe yapmak caiz midir? türbelerde namaz kılmak caiz midir? şimdi değerli kardeşlerim bu konu özellikle size göstermiş olduğum bu kitapta e, ve diğer kitabımızda enine boyuna konuşulmuş ve konuyla ilgili hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler aktarılmış. Gerçekten bu kitapların okunması lazım bu konularla ilgili e, geniş bir bilgiye sahip olabilmek için. Ancak biz buradan seçmiş olduğumuz bazı e, noktaları sizlere aktaracağız. Daha geniş bilgi isteyen kardeşlerimiz bu kitaplara başvurabilirler. Belki de bu kitapların bazıları tercüme edilmiş olabilir, Türkçe'ye kazandırılmış olabilir. <gülüyor> bu konuyla ilgili internette de bir araştırma yapılabilir. Değerli kardeşlerim, konumuza şöyle giriş yapalım. Önce e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabriyle ilgili bir giriş yaptıktan sonra e, olayın genel muhtebiyatını da anlatmaya çalışalım inşallah. Değerli kardeşler, bütün peygamberlerde olduğu gibi peygamberimiz de e, büyüdü, yaşadığı ve davetini yaptığı hücresine, evine, avlusuna defnedilmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Aişe'nin hicrine, yani hicir dediğimiz bu e, ortada bir ev veya kenarında bir ev etrafında da Çevre duvarı olan, avlusu olan bir e, ev manasında kullanılıyor. Peygamberimizin eşlerinin odaları genelde iki buçuğa iki buçuk gibi, yani aşağı yukarı e, beş, altı, yedi metre kare büyüklüğünde odalardı. Bu odaların en büyüğü Hazreti Ayşe'nin odasıydı. O da belki de 8-9 metre kare civarında bir odaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, mübarek bedeninin cenazesinin Hazreti Ayşe'nin hicrine defnedildiğini biliyoruz. Ancak burada şöyle bir yanlış algılama olabilir. Bizzat Hazreti Ayşe'nin günlük hayatının e, geçtiği onun odasının içerisine mi defnedildi yoksa Hazreti Ayşe'nin odasının önünde ki etrafı da sur olan avluya mı defnedildi? Bu önemli bir soru. Ve şimdiye kadar da bu soruyu pek dillendiren olmadı herhalde. Ancak Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Peygamberimiz defnedilikten sonra vefatına kadar bu evde, bu odada yaşadığı düşünülürse, o odanın içerisine Peygamberimizin gömülmüş olması akla mantığa aykırı. O zaman nereye defnedilmiş olabilir? Zaten hicir kelimesi diyor, hücre demiyor. Hücre o da demek ama hicir, hicir demek avlulu, etrafı çevrili yer demek. Bu e, durumda şunu diyebiliriz. allah Alem, yani Allah e, bilir. Bizzat Hazreti Ayşe'nin yaşamış olduğu 5-6 metre kare odanın içerisine değil de odanın önünde, avluda bir yere, etrafı yine duvarlara çevrili olan bir yere peygamberimiz defnedilmiş olabilir. Çünkü peygamberimiz defnedildikten sonra Hz. Ayşe yine odasında yaşadı. Sahabelerden, sahabiyelerden o odaya gelenler vardı. Ve Hz. Ayşe'den hadis talep edenler, peygamberimizin bazı konulardaki rivayetleriyle ilgili kendisinden bilgi talep edenler, sual edenler oluyordu. Onlar Peygamberimizin evine, Hazreti Ayşe'nin evine geliyorlardı. Bu 5-6 metrekare alanda bir kabrin olması muhtemel bir şey değil. Ancak Hecir denen avlu, yani evin önünde, avlunun içerisinde, bir yerde defnedilmiş olması muhtemeldir Allah-u Alem. Ee, zira kabrin hemen yani 5-6 metre karelik bir yerde kabir kazılmış olsa orada bir insanın yaşaması, oraya ziyaretçilerin kabul edilebilmesi mümkün değil. Çünkü e, kabir yerle bir medilmişti yoksa e, biraz yüksekçe miydi? Peygamberimizin kabri onu görenlerin rivayetine göre, yerden yüksekti. Yerden biraz daha yüksekti. Yerden biraz daha yüksekti. Evin içerisinde, bir e, odanın içerisinde, 5-6 metrekarelik odanın içerisinde bir kabrin bulunması ve oraya misafirlerin kabul edilmesi, orada yaşama devam edilmesi, bu biraz sıkıntılı bir durum olacağından dolayı. E, acizane diyorum ki, bu kabir Hazreti Ayşe'nin bizzat yatıp kalktığı odanın içerisinde, 5-6 metrekarelik odanın içerisinde değil, odanın dışında ama hicrin içerisinde odayı çevreleyen çevre duvarı, avlu, avlunun içerisindeydi. Böyle düşünmek daha mantıklı geliyor. Çünkü diğer türlü olayı anlatabilmek mümkün değil. Hazreti Ayşe'nin e, 5-6 metrekarelik bir evde bir kabrin e, yanında yaşım, yaşam sürmesi mümkün değil. E, çünkü basar, misafirler geliyor, o kabre basacak. Yani onun korunması lazım. Bu konuyla ilgili elimizde e, birçok rivayet olurdu. Yani işte falanca sahabe geldi, falanca sahabeye geldi de dedim ki işte orada kabir, ama dikkat et kabre basma. Veya işte o şurada kabir, yani Böyle bir durumla ilgili, böyle muhtemel bir takım diyaloglarla ilgili rivayetler gelmesi lazım. Bunlar gelmedi. Ama ne geldi? Peygamberimiz, bizim kabri sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Aişe'nin odasına gelen, hicrine gelen sahabe ve sahabiye tarafından nerede olduğu merak ediliyordu. Hazreti Ayşe işte şuradadır diye gösteriyordu ve orada da sahabeler, gelen sahabeler peygamberimize selam veriyorlardı. Selam veriyorlardı. Bütün bu e, haberler bize gösteriyor ki Hazreti e, Ayşe'nin bizzat yaşamış olduğu, yaşam alanı olduğu 5-6 metrelik odası içerisinde değil de e, hicir bölge, yani Hicir'in yani odanın hemen dışında çevre duvarının içerisinde yani evin, evinin odasının avlusunda bir yere e, defnedilmişti peygamberimizin naaşı. Şimdi e, peygamberimizin kabrinin yerden biraz yükseltildiğini söyledik. Hz. Aişe buyuruyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme la teca'al kabri ve senen diye dua ederdi diyor. Allah'ım benim kabrimi tapınılan bir put haline getirme. Benim kabrimi insanların e, taptığı bir yer haline, ibadet ettiği bir yer haline Getirme. Kap, kabrimi putlaştırdıkları bir durumdan sana sığınırım ya Rabbi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ederdi. Yine bu konuyla ilgili biraz sonra okuyacağım birçok hadis-i şerif var zaten. Ee, Eğer diyor Hazreti Aişe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kabrinin tapınılmasından korkmamış olsaydı, kabrini biraz daha bariz bir şekilde yapılmasını emrederdi. Böyle gözle görülür, etrafı duvarlı, üstü kubbeli gibi. Mesela hani belki bu tür şeyler akla gelebilir. Hani bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyden men etmiştir ancak Hazreti Ayşe diyor ki, biraz daha bariz, müşerref olması yönünde bir talepte bulunabilirdi. Ama kabrin tapınılmasından korktuğu için bundan çekindi diyor. Şimdi değerli kardeşlerim, konuyla ilgili bir ayet-i kerime var. Bazı arkadaşlarımız bu ayet-i kerimeyi kabirlerin üzerine Bina yapılabilir yani örtü, kubbe, tavan, etrafına duvar yapılabilir şeklinde bir e, cevaz vermiş oldukları bir hükme delil olarak Kehf suresinde Ashab-ı Kehf'in e, vakasını e, delil olarak gösteriyorlar. Bu vakada değerli kardeşlerim biliyorsunuz Ashab-ı Kehf e, mağaraya sığındıklarında orada uzun yıllar kaldılar orada uzun yıllar kaldılar daha sonra bu tabi 309 yıl falan daha sonra onların bu durumu keşfedildi onların bu durumunu keşfeden insanlar geldiler ve e, onları ziyaret ettiler Tabii bu konuyla ilgili çok İsrailiyat da var, haberler de var. İşte oraya girmekten korktular, giremediler. İşte şu oldu, bu oldu vesaire birçok rivayetler var. Ancak o insanlar dediler ki İbnü Alihenna bunyana onların efendim üzerine bir bina yapın. Onların üzerine bir bina yapın. Şimdi bu okuyacağım tefsir de El Bidaya ve Nihaya adlı İbn Kesir'in e, kitabından. Bu kitapta İbn Kesir diyor ki, rahmetullahi Haleh, İhtilafu fi Emrihim. فَقَائِلُونَ يَقُولُونَ اِبْنُوا عَلَيْهِنَّ بُنْيَانَا Ha, İbn-u Aleyhim Bünyana. i̇bn Aleyhim Bünyana. O insanlar ihtilafa düştüler. Bir kısmı dedi ki, onların üzerlerine bina yapalım. Bu bina yapma meselesinde, i̇bn Kesir diyor ki, Ey sudu üzerim babael yani buradan binadan kasıt bu kehf mağarasının önüne bir duvar örelim ki bunlara bir zarar gelmesin bunlara bir zarar gelmesin buradaki bun yandan kasıt budur diyorlar şimdi bazı insanlar diyorlar ki efendim işte bakın kehf Mağarasına oradaki zamanın inananları geldiler. Dediler ki işte bak buraya bir bina yapalım. Bunların üzerine bir kubbe yapalım dediler gibi tercüme veya tefsire gidiyorlar ki bu çok yanlış. Çünkü zaten onlar mağaranın içerisinde gelenler zaten mağaranın içerisinde girmekten çekiniyorlar, korkuyorlar, giremiyorlar. Mağara zaten üstü kapalı bir yer. Oraya kubbe yapılması, duvar yapılması söz konusu değil. Etrafı çevrili dar bir alan Etrafı çevrili, üstü kapalı bir alan. Oraya tekrar bina yapılması söz konusu değil. Oraya türbe şeklinde bir bina yapılması söz konusu değil. Ancak buradaki bunyandan kasıt o mağaranın ağzına bir e, kapı, bir e, duvar yapalım da buraya e, işte vahşi hayvanlar girmesin veya onlara zarar verecek bir şeyler olmasın, birileri girmesin şeklinde bir önlem e, alma bakımından kapıya bir duvar örelim mağaranın kapısına bir duvar örelim şeklinde tefsir edilmiş İbn Kesir bu şekilde tefsir ediyor diyor ki suddu aleyhim babal kehfi li alla yakhrucu aw le alla yasil ilehim ma yu'zihim ve ahharuna ve humul galibun ala emrihim kalu لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ mescide Şimdi, buraya kadar tercümesi şöyle. Ashab-ı Kehf'i ziyarete gelen insanlardan bir kısmı dediler ki, bu mağaranın ağzını kapatalım, duvar örelim ki, bunlara herhangi bir şey zarar vermesin. Diğer bir kısmı dedi ki, ki onların sözü orada tatbik edildi. لَنَبْتَقِذَنَّ aleyhim mescide Biz bunların yanına bir mescit yapacağız. O mescitte ibadet etmek için. Onların yanına bir mescit yapacağız. Şimdi e, mescitlerde kabir olabilir diyen bazı hurafeciler bunu delil gösteriyorlar. Bunu delil gösteriyorlar. Diyorlar ki işte bakın Allahu Teala... Bu surede Ashab-ı Kehvin takiden aleyhim mescide Onların yanına, üstlerine, kenarlarına bir mescit yapacağız. Yapmalıyız, yapalım. Dediler. Demek ki Allahu Teala bunu inkar etmediğine göre kabirlerin üzerine kubbe yapılabilir. Bu kabirler geniş yapılabilir. Bu kabirlerin içerisinde namazgah olabilir, mescit olabilir. Bu kabirlerin içerisinde insanlar Namaz kılabilirler, işte delili diye takdim ediyorlar ki bu çok büyük bir buhtandır. Çok büyük bir yalandır. Burada bakın, e, bu şeriatın eski bir şeriat olduğunu, Peygamberimizin getirmiş olduğu şeriatla değiştirildiğini e, İbni Kesir söylüyor. Diyor ki, Ey ma'beden yekûnü mübâraken limucavaratihî. Di mücavaratihi haulâil haulâil sâlihîn veya evet, bir ibadethane yapalım ki bu salih kişilerin yanında olduğundan dolayı bu ibadethane burada yapılan ibadetler daha mübarek olsun. Böyle düşünmüşler diyor. Böyle düşünerek böyle bir mescit yapma girişiminde bulunmuşlardır diyor. Ancak diyor وَهَذَا كَانَ شَائِعًا فِي مَنْ كَانَ قَبْلَنَا Bu durum yani salihlerin mezarlarının yanında mescit yapma olayı İslam'dan önceki milletlerde yaygın bir adettir diyor. فَأَمَّا فِي شَرْعِنَا فَقَدْ ثَبَتَ فِي فِي الصَّحِيْحَيْنِ Bizim şeratımıza gelince şu gerçek Sahih Buhari ve Sahih Müslim'de anlatılmıştır. Rivayet edilmiştir. An Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiştir. Nedir bu rivayet? Bakalım. Ennehu kale O buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Allahu'l yehude ve Nasara ittehazu kubura enbiyaihim mesacida Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Çünkü onlar, peygamberlerinin kabirlerini mescitler edindiler. Allah, Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin ki, onlar, peygamberlerinin kabirlerini mescitler edindiler. Böyle yapmalarından dolayı laneti hak ettiler. Bunu bu hadisi şerifi, Buhari-i Müslim'de geçen bu hadisi şerifi gördükten sonra İbni Kesir diyor ki ha, hadisin devamında Onların yaptığını yapmama konusunda e, uyarı yapıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Evet. Bu konuda i̇bn Kesir böyle bir adetin yani peygamber eskiden peygamberlerin kabirlerinin yanına bir ibadethane inşa edilmesi olayının eski şeriatlarda var olduğunu ancak bizim şeriatımız İslam şeriatında nesh oradan kalktığını e, ifade ediyor i̇bn Kesir. Burada rivayet etmiş olduğu hadiste, Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte bunun ortadan kalktığıyla ilgili e, deliller sunmuş oluyor. Bu konuyla ilgili İbn-i de biraz önce size takdim etmiş olduğum kitapta e, daha birçok rivayetler aktarmış bize. Yani bunun yanlış olacağına dair birçok rivayetleri bize aktarmış kendi kitabında değerli kardeşlerim. Şimdi bu rivayetlerle ilgili buradan sizlere bazılarını aktarmak istiyorum. Allah izin ederse. Evet. Aynı biraz önce okumuş olduğum İbn Kesin rivayeti bu kitapta da var. Lanallahu'l Allahu ve'n-nasara ittahadu kubur anbiayhim masacida. Yuheddiru ma fa'lu. Evet, bu var. İkinci hadisimiz yine Sahih Müslim'de. İnne men kana qablakum kanu yettahizun el kubura mesacide. Sizlerden önceki milletler kabirleri mescitler haline getiriyorlardı. Kabirlerde ibadet yapıyorlardı. Ela dikkat edin. Fe la tattakidu'l el kubur. Ela fe la tattakidu'l kubur mesacide. Dikkat edin. Kesinlikle kabirleri mescitler tayin etmeyin. Kabirleri mescitlere çevirmeyin. Kabirlerde ibadet etmeyin. Kabristan kabri yani kabrin içerisinde efendim e, türbelerde etrafı artık bina ile yapılmış bir etrafına bina yapılmış kabrin içerisinde ibadet etmeyin. Onları mescit haline getirmeyin. Orada secde etmeyin. E la fe la tetekhuzul kubure masacide fe inni enhaakum an Muhakkak ki ben sizi bundan men ediyorum diyor Peygamberi Sallallahu Aleyhi Vessellem. Yine Sahih Müslim'de rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte وَلَا تَجْزُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُسَلُّوا اِلَيْهَا Kabirl Kabirlerin üzerine oturmayın ve kabirlere yönelerek namaz kılmayın. Şimdi öyle kabirler, öyle mescitler var ki içinde kabir var. Ve insanlar bu kabre doğru namaz kılıyorlar. Bunlar men edilmiştir. Bunlar hadis-i şeriflerle men edilmiştir. Peygamberimiz bundan nehyetmiştir, men etmiştir. Bu konuda Müslümanlar duyarlı olmalılardır. Yine e, İbn-i Teymiye bir ayet-i kerime nakletmiş kitabında. وَقَالُوا لَا تَدَرُنَّ ilahetikum ve la taderunna vadda ve la suwa'an ve la yughutha ve ya'uqa ve nasra وقد اضلوا كثيرا. Nuh suresi 22 ve 23. ayet-i kerimeleri kitabında nakletmiş. Bu ayette yüce Rabbimiz ne diyor? Dediler ki, "Kalu ve kalu dediler ki, la taderunna ilahetikum." E, ilahlarınızı bırakmayın ve la tedarunna Vedd veddi bırakmayın bu nedir? putlardan birisinin ismi ve la suva'a da bırakmayın ve la yeğutha da bırakmayın ve ya'uqa ya'uqa da bırakmayın ve nesra nesri bırakmayın ve kad azlû Bunlar böyle diyerek birçok insanı saptırdılar. Şimdi bakınız, ayet-i kerimenin mali bu. İbn Temiye eee kitabında şu bilgilere de yer vermiş. Diyor ki: "Kale İbni Abbas İbn Abbas ve gayruhu min es-selaf Abbas ve seleften bazıları dediler ki ha ulâ ikânû kavmen sâlihîn." Biraz önce saymış olduğumuz Ved, Suva, Yahu'z, Ye'uk, Nesra bunlar kavimlerinde yaşayan salih insanlardı. Hangi kavimde? Nuh kavminde. Fi kavm-i Nuh. Felma matu akfû ala kubûrihim. Bu salih insanlar öldüklerinde bunları seven cemaatleri bunların kabirlerinin etrafına oturdular. Yani bunu sürekli hale getirdiler oturmayı da. ثُمَّ savvaru تَمَاث۪ي Daha sonra e, baktılar ki sürekli olarak bunların kabirlerine gelip de kabirlerinin yanında oturmak mümkün olmuyor. En iyisi mi biz bunların şeklini, surelerini Resimlerini çizelim, odamıza asalım, evimize asalım. Bu şekilde onların, onları yanımızda hissedelim. Onların o e, resimlerine bakarak, o suretlerine bakarak, o e, heykellerine, timsallerine, e, putlarına bakarak e, onları yanımızda hissederiz. Bu şekilde onlardan feyiz almaya devam ederiz dediler ve onların resimlerini yaptılar, heykellerini yaptılar, evlerine koydular. Ve bu şekilde bu heykellerin yanında, bu resimlerin yanında durdular. Bugün de değerli kardeşlerim, bazı insanlar rabıta yapmak için şehlerinin resimlerini önlerine koyuyorlar. Onların e, hatırlamak için, onların manevi, huzuru olarak düşünmüş oldukları bu fotoğraflarının yanında, bu resimlerinin yanında durmak suretiyle aynı ruh halini ibraz ediyorlar, izhar ediyorlar. Nuh aleyhisselamın kavminde meydana gelen o günkü olaylar bugün de maalesef bu şekilde e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinde çok üzücü bir şekilde meydana gelmektedir. Ve bu iki durum arasında bir fark yoktur sizlerin de takdir edeceği gibi. Evet, ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu hadisleri aktarırken, kendi kabri adına aynı yanlışların ümmeti tarafından işlenmemesi için bu konuyla ilgili Rabbine yalvarmış, ve sürekli yalvarmış ve sahabesini, Müslümanları bu Nuh aleyhisselamın kavminin yapmış olduğu hataya düşmemeleri konusunda onları uyarmış konuyla ilgili birçok talepleri, birçok nehiileri, birçok emirleri olmuştur değerli kardeşlerim. Ve Hazreti Ayşe de radıyallahu anha, aynı hassasiyeti bildiriyor. Peygamberimiz bu konuda çok hassastı. O yüzden ümmetini bu konuyla ilgili sürekli uyardı şeklinde bizlere bilgileri, hadisleri naklediyor değerli kardeşlerim. Bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine nasıl yalvarmış? Bakınız Allahümme la teca'al kabri ve tenen Ey Allah'ım Kabrimi insanların taptığı bir put haline getirme, dönüştürme ya Rabbi. İşte'de gavabullah ala kavmin ittegadu kubura enbiya'ihim mesacide. Allah'ın gazabı peygamberlerinin kabirlerini mescit haline getirenlere çok olmuştur, çoğalmıştır şiddetli olmuştur. Şiddetlenmiştir diyor. Peygamberlerinin kabirlerini mescitler haline getiren bir kavme Allah'ın gazabı çok şiddetlidir diyor. Bunlar hadis-i şerif değerli kardeşlerim. İbn Teymiye rahmetullahi aleyh bu hadisi rivayet ettikten sonra diyor ki Allahu Teala peygamberinin bu duasını kabul etmiş ve onun kabri tapınılan bir put haline getirilmemiştir, gelmemiştir, diyor. Şimdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabriyle ilgili şu bilgileri de aktaralım. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, mübarek bedeni, Hazreti Ayşe'nin hicrine defin edildikten sonra uzun bir müddet eee Hazreti Ayşe'nin hicri mescide birleştirilmedi. Mescid, yani peygamberimizin mescidi Hazreti Ayşe'nin hicriyle ayrıydı önceden. Arasında e, bir e, alan vardı, bir boşluk vardı. Ancak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 Bu hadislerde bunları biz görüyoruz. Bütün bu men edişlerin arkasında bu kabirlerin mescitler haline e, gelmesi korkusu vardır. Onu da bu arada bildirmiş olalım değerli kardeşlerim. Şimdi konuyla ilgili birkaç hadis daha rivayet edip e, daha sonra sorunun ikinci kısmına yani buralarda namaz kılmak ile ilgili bölümüne geçeceğiz inşaallah Teala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret etmeyi teşvik ediyor. اَلَا فَزُورُوهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ Kabirleri ziyaret edin. Zira ahireti sizi hatırlatacaktır diyor.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 Esselamu aleykum ehle addiyar minel mu'minine. Mü'minlerden oluşan bu diyarın ehli, yani kabir ehli, kabristan ehli, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. İnşallah biz de sizlere katılacağız. Yarhamullahu'l-mustaqdimina minna ve minkum Bizden ve sizden önde gidenlere yani bizden önce ölenlere vefat edenlere Allah merhamet etsin. Ve mustahirin daha sonra ölecek olanlara da Allah merhamet eylesin. Nes'allu Allahale ve lekumul afiye. Sizler için ve bizler için Allah'tan afiyet dileriz. Allahumme la tuharrimna Allah'ım onların ecirlerinden, sevaplarından bizleri mahrum etme. Ve teftinna ba'dahum. Onlardan sonra bizi fitneye düşürme. Ya yani onlar artık vefat edip gittiler. Fitneye düşmeden müminler, fitneye düşmeden ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Bizler de onlar gibi olalım da fitneye düşmeden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 Peygamberimizin annesi babasıyla ilgili durum çok tartışılıyor. Bu konuyla ilgili burada peygamberimizden gelen rivayeti aktarmak istiyorum. <Sessizlik> İsta'zantu Rabbi fi an azura kabraha. Annemin kabrini ziyaret etmem için Rabbim'den izin istedim de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 Yine kabirlerin mescitler haline getirilmesiyle ilgili şöyle bir rivayet var. إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Sizden önce yaşayan milletlerden öyleleri vardı ki, كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا Kabirleri mescitler ediniyorlardı. Elâ dikkat edin, bundan sakının. Fela tetteqidû el kubura <gülüyor> mesâcide. Dikkat edin, kabirleri mescid haline getirmeyin. namazgah haline getirmeyin. ibadet hane haline getirmeyin. Oralarda ibadet yapmayın. inni anhâkum an dâlik. <gülüyor> Muhakkak ki ben bundan sizi men ediyorum diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine lanet Allahu alel yehud ve'n-nasara ettakedu min kubur enbiayhim mesacida. Bu biraz önce yuhaddiru ma san'u ee, aynı rivayetin bir benzeri. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin zira onlar enbialarından peygamberlerinden bir kısmının kabrini mescitler haline getirdiler. Ee, onların yaptığı bu işten e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakındırmıştır diyor. Mal olarak. Değerli kardeşlerim yine e, başka bir hadis-i şerifte yine İbn-i Teymiye'nin bu el cevâb Bahir bâhir le zuvvâril adlı kitabında nakletmiş olduğu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 Bunlar e, resim olarak çizilmiştir. Bütün giysiler de var. Bugün ziyaret ettiğimiz zaman görüyoruz. وَاُولَٰئِكَ شِرَارُ الْقَوْمِ Bilin ki, böyle yapan o kavimler, insanların en şerlileridir. وَاُولَٰئِكَ <gülüyor> Şirarul halki inda Allah Allah indinde onlar en şerli kavimlerdir. Yevmel kıyame kıyamet günü geldiğinde. Evet. Yine İbn Mesud'un rivayet etmiş olduğu başka bir yerde İnne min şiraril nasi men tudrikuhumü's saatu ve hum kıyamet geldiğinde, kıyamet saati kendilerini idrak eden bazı kavimler, bazı insanlar, onlar Allah'ın halkının, mahlukatının artık insanların en şerlileridir. Yani,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 Üç yer dışında yolculuk tertip edilmez oraya ibadet manasında iba, ibadet manasında yolculuk tertip edilmez. Mescidiha da bu benim mescidim, mescid nebevi. Bu mescid-i haram ve mescid-i haram kabilin olduğu mescid. Bu mescid-i aksa, Kudüs'te aksa mescid-i aksa mescidi. Bu üç mescide yolculuk tertip edilebilir ve Mescid-i Haram'da kılınan bir e, bir rekattık namaz, yüz bin rekata on e, bin rekata tekabül eder. E, şöyle, 100 bin rekata tekabül eder. Mescid-i biraz önce yanlış söyledim, düzeltiyorum. Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz, bir rekattık namaz, 10.000 bin rekata tekabül eder. Mescid-i Aksa'da kılınan namazda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 Peygamberimizin mübarek kabri de sol tarafımızda kalacak. Ebu Hanife'ye göre, rahmetullahi aleyhi e göre böyle. Bu duayı yaparken kıbleye döneceğiz. Kabir sol tarafımızda kalacak. Ancak bazı ülema da e, bizzat yüzü yüzü kabre dönmenin bir mahsuru yoktur demişlerdir. E, ancak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 Dolayısıyla e, cünüpken kazanılan mal, ticari, yapılan ticaret helal midir? E, helaldir. Çünkü ticaretin helal olması için illaki gusül abdesti olması şart değil. Ancak bir Müslüman e, cünüp dolaşmaz. Bir Müslüman cünüp dolaşmaz. Bir Müslüman cünüp ticaret yapmaz. Bir Müslüman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 Tavla ve santranç oynayan, yolda bir şeyler yemek gibi adi hareketlerde bundan kimse büyük günah işlemez. Bunlar büyük günah değildir. Yani şarkı söylemek günah yani bu şarkı söylemek eğer sözleri mübahsa, mübah sözlerse ve çalgısız is, çalgısız ise ve bu kişi kendi kendine mırıldanıyorsa bunu e, bunda bir sıkıntı yok. Ancak kadınlar erkeklere söyleyemez. Bunda bir haramlık söz konusu veya insan, kadınların e, vücutlarını vasfeden fitne fesadın ortaya çıkmasına şehri, şehvetin uyanmasına vesile olacak bir takım sözlerle şarkılar söylemek haramdır. Çalgıl olursa komple haram zaten. Kuşlarla oynayan yani bu böyle bir kuşlarla kim oynar böyle bir şey ilk defa duyuyorum.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 ne düşer? Zekat düşer. Yani 80.14 gramda verilmesi gereken zekat miktarı 2 gram ve küsurat. Küsuratı var. Yani 40'ta 1 olduğuna göre 80 gramda 2 gram 14 gramda da 14'ün işte 40'da 1'ini düşünürsek o da aşağı yukarı 0.5 veya daha az bir e, grama tekabül eder. 2 gramdan hafif fazla e, bir e, zekat vermek düşer. 80.14 grama 2 gram küsüratı e, zekat vermek vaciptir. Evet.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 iman edenler değil hakiki olarak iman edenler imanını sözde yapanlar değil fiili olarak da imanının arkasında olanlar imanını tasdik edenler imanını savunanlarsınız dolayısıyla siz gerçek müminlerseniz şeklinde onlara müjde veriyor. Evet. Allah bizden razı olsun ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu al bin Muhammed hala Alihi was bir Ecma son soru demiştim Rıfat kardeşimiz bir soruda sordu İnşallah bundan sonra sorulmaz ee, onu da kırmayalım. Allah'ın e, basıyır sıfatı var diyebilir e, var diyebilir miyiz Allah'ın gözleri var mıdır <gülüyor> Evet basıyır Allah Allah'ın görme sıfatıdır basıyır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 O sallallahu aleyhi ve sallamın muhammed ve ala aale ve